Aşıkların işine karışmamalı. Tasavvuf yolunun büyüklerinden büyük veli ve maliki mezhebi fıkıh âlimi Cezayir, Mısır taraflarında yaşamış olan Ebu Abdullah Meraküşî Hazretleri, Tilimsan ve Merakeş'teki alimlerden ders aldıktan sonra ilmini ilerletmek için İskenderiye'ye gitmiş. Burada ilmen ve amelen yetişmiş, Maliki mezhebinin fıkıh bilginlerinden büyük alim ve zamanın imamı olmuş. Tasavvufta ince bilgilere, yüksek derecelere kavuşmuş, Allah Teâlâ'nın dinine hizmet için durmadan çalışmış. Güzel ahlakı, tatlı dili, güler yüzü, cömertliği, insanlara şefkat ve merhameti herkesin O'nun sevmesine vesile olmuş. Bu güzel ahlakı sebebiyle birçok kimse elinde tövbe etmiş. Salih ve alim kimseler arasına karışmış. Sayısız mürit yetiştirmiş, kıymetli eserler yazmış. Bu eserlerinde tasavvuftan ve tasavvuf büyüklerinin hallerinden, kabir ziyaretinden ve büyüklerin kabirlerini ziyaret ederken görülen bazı harikulade hallerden bahsetmiş. Ve kendisi bir sohbetinde şöyle buyurmuş. Resulullah Efendimizin aşıklarının temiz kalplerinden çıkan sözler, edebe, saygıya, uygunsuz görünse de bunlara bir şey dememeli, susmalıdır. Buradaki edeplerden, saygılardan biri de susmaktır. Aşıklardan biri, sevgili Peygamberimizin kabri şerifi yanında her sabah ezan okurdu. Namaz uykudan daha hayırlıdır derdi. Bir defasında mescid Nebi hizmetçilerinden biri, ''Resulullah'ın huzurunda terbiyesizlik yapıyorsun'' diyerek bunu dövdü. Bu aşık da ''Ya Resulallah, yüksek huzurunuzda adam dövmek, sövmek edepsizlik sayılmaz mı?'' dedi. Çok ağladı. Bir müddet sonra o aşığı döven zatın felç olduğu, eli ayağı tutmadığı görüldü. Üç gün sonra da öldü.